1950 senelerindeyiz, Sav köyünde. Tekcir ettiğimiz işarat-ül icaz mecmuasını yazıp bitirdikten sonra tahsih için bir müsa İsparta'ya, Hazreti Üstad'a götürdüm. Hazreti Üstad beni İsparta'daki evinde, odasının kapısında karşıladı. Mübarek ellerini öptüm, eseri teslim ettim. O sıralarda kendi nefsimi tezkiye için oruçla, ...riyazet idim. Hazreti Üstad bana şöyle dedi. Hizmet zamanı yemeği içmeyi terk edersen... ...nefsine hizmet ettiremezsin. Bu dalalet olur. İhtiyacı olan gıdayı verir de... ...hizmeti imaniyede çalıştırırsan... ...Allah rızası için cihad olur. Ben dahi tahsi hizmetlerinin çok olduğu şu günlerde... Gözlerim yoruluyor. Gözlerimin yorgunluğunu gidermek için, kuzu etinden köfte yaptırması için bayramı gönderdim, dedi. Ve köfteler geldiğinde bir tane de bana yedirdi. Sonra, İşaratul İyecaz Mecmuası'nın tasihine başlandı. O sırada, ben dışarıda başka bir işle meşgul iken, tasihe başlanmıştı. Odaya girdiğimde, bir nüshada bana verildi. Takip ederken kafama bir mesele takıldı. Sure-i Bakara'nın baş ayeti olan elif mim kelimesinin izahı. Ben girmeden okunmuş. Keşke ben de duysaydım diye iradesiz içimden geçiriyordum. Hemen Hazreti Üstad Keçeli sen sonradan geldin okunan yerlerden. ''Anladığın kadar yeter.'' dedi. ''Peki üstadım.'' dedim. Ama iradesiz aynı şey aklıma tekrar geldi. Hazreti Üstad yine hissetti ve aynı cevabı verdi. Sonra kitaptan on sayfa okundu ve Fatiha denildi. Hazreti Üstad yemek yemeyi tesbihat manasına getirerek ''Sen... Tesbihat yapmamışsındır diyerek mutfağa buyurun dediler. Mutfağa geçerek mutfakta bulunan suda ıslatılmış kuru ekmek ile yumurta yemeğinden yemeye başladım. Hazreti Üstad diğer talebeleriyle birer birer yiyecek erzak gönderiyordu bana. Ceylan büyükçe bir ekmek getirdi. Ağabey bu ekmek seninle tesbihat yapacak dedi. Arkasından tahir Mutlu ağabey büyükçe bir teneke içinde yağ zeytin getirdi. Bu zeytinler seninle tesbihat yapacaklar. Onun da arkasından Zübeyir bardak içinde üzüm taneleri getirdi. Ağabey, bu üzüm taneleri seninle tesbihat yapacaklar deyince ben gönlümden Haydi Ceylan ve Zübeyir gençler benimle şaka ediyorlar. Yaşlı başlı Tahir ağabey de mi benimle şaka ediyor derken kafam çalıştı, jeton düştü. Hz. Üstad hissimi açık seçik bana izah etmiş bulunuyordu. Evet, ben bundan anladım ki. Hakai ki imaniye, büyük bir sofra-i ilahi olmakla bana düşen hafıza-i midemin aldığı kadar olduğunu hasreti Üsta bana faaliyet ile ders veriyordu. Bilahare ben müsaade istedim. Sav yoluna girdim. Savdaki... Hizmete döndüm.